إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ابنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدقى الحديث Kitabullah ve hayran hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer'a'l umur muhtefatuhu ve kul muhtefatun bid'ah ve kul bid'atun dalale ve kul dalaletin finnar. Sonra bak. Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah bu sohbetimizde geçen sohbetimizde gördüğünüz anlattığımız konunun dersini işleyeceğiz. Yani neler elde edilecek, hangi hükümleri alacağız, hangi dersleri çıkartacağız, onu söyleyeceğiz. Geçen haftaki konumuz bildiğiniz üzere Habeşistan'a ikinci hicret idi. Habeşistan'a önce birinci hicret gerçekleşiyor. Yaklaşık 15 kişilik bir grup ile arkasından da kısa bir zaman geçiyor. 80 küsur kişilik bir grup ikinci hicret gerçekleştiriyorlar. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın öncülüğünde o sahabi Cafer radıyallahu anh Necaşi ile yani Habeşistan kralı Necaşi, Necaşi ile biliyorsunuz bir konuşma yapıyor. Tabi Necaşi'nin talebi müşriklerin gönderdiği iki adam iki adamın Amr bin As ve diğerinin Necaşi'den kraldan bu Müslümanları istemesi, teslim etmesi hususunda Necaşi ile bir konuşma geçiyor aralarında uzunca bir konuşma bu konuşmaları geçen sohbetimizde aktarmıştık ondan çıkartacağımız kısaları dersleri daha doğrusu söyleyeceğiz inşallah birincisi kardeşler birinci elde edeceğimiz ders hüküm vermek burası Necaşi ile alakalı hüküm vermek ağır bir sorumluluk yani insanların arasında adaletle hükmetmek hüküm vermeye yargılamaya ehil kimselere ihtiyaç istedir. Ehil kimselerin olması gerekiyor. Hüküm verecek kimselerin. İşi bilen kimselerin olması, hükmü bilen kimselerin olması gerekiyor. İşte bu Necaşi'nin verdiği hüküm, Necaşi'nin hüküm verirken yaptığı işler bu hususta son derece önemli bir dersi içeriyor bizim için. Necaşi, Habeş krallarına verilen genel bir isim. Adı da haber verildiğine göre Asham diye bir Kralın ismi. Ama dediğim gibi e, Habeşistan'daki Habeşistan'daki e, bölgede krallık yapan insanlara genel olarak verilen için necacil. Tıpkı Mısır'da e, hüküm süren krallara, hükümdarlara Firavun denildiği gibi. Evet. Firavun genel bir isim. Veya Kayser. Evet. Necaşi, Necaşi, müşriklerin o iki temsilcisinin hediyelerini kabul etmedi. Yani onlara aldanmadı. O hediyelere aldırış etmedi. Çünkü bir tuzağın olduğunu fark etti. İşin içerisinde bir tuzak ve oyunun olduğunu fark ediyor. Ve karşı tarafı, yani Müslümanları, Cafer bin Ebi Talib'in temsilciliğini yaptığı Müslümanları dinley dinleyinceye kadar, onların ne söylediğini, ne söyleyeceğini dinleyinceye kadar kesin bir hükme varmadı. Ve başka ne yaptı? Anlattığımız üzere Musafları, yani kitapları hazırlattı. İlim ehli olan kimseleri çağırdı. Niçin? Yani verdiği hükümde bir delil olması için, verdiği hükmün bir beyine üzere, apaçık bir delil üzere olması için, Dini kitaplarını getirtiyor, alimlerini çağırıyor. İşte bu metot diyor, bu metot, bu menheç, insanlar arasında hüküm verirken ve tartışma esnasında insanların birbiriyle husumeti esnasında hüküm verirken İslam'ın bir metodudur. Yani ilim ehlini çağırmak, ilim ehline göre hareket etmek, ve e, delilleri delilleri ortaya çıkartacak, delillerin e, açıklanacağı kitapları da getirmek. Tabii ki bu mevzu çok önemli bir mevzu ve geniş bir mesele olduğu için bu kadar hazırlık yapılıyor. Basit konularda tabii ki bilen insanın e, söyleyeceği şeyler de, e, ezberinden söyleyeceği ayetler, hadisler, Böylece hükümler de ayet ve hadise olgunsa geçerlidir. Ama önemli bir meselede ne yapılır? Kitaplar açılır, dokümanlar getirilir, deliller ortaya konur ki ne olsun inandırıcı olsun. Bu bir metottur yani. İslam'ın metotlarından bir metottur ama gerçekten önemli bir metot. Necaşi Allah'ından razı olsun o zaman öyle bir hüküm veriyor ve hükmünde isabet ediyor. Adil davranıyor. Onun için Allah Azze ve Celle Nisa suresinde bakın bize ne emrediyor. İnna Allah ye murukum inna Allah ye'murukum en tu'eddu'l emanati ila ehliha Allah Azze ve Celle emanetleri ehline, ehil kimselere teslim etmenizi ve izâ hakemtum beyne'n-nâs en bil bil'adl. Bir sonra hüküm vereceğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. İnna Allah naa <Nâ> inne <imme> ya'idukum <bi> Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Ne kadar güzel öğüt veriyor nasihat ediyor. İnallahü kâne semi'an basîran. İnallahü kâne semi'an basîran muhakkak <Nâllâha kâne> Allah <Nâllâha> azze ve celle çok iyi işiten çok iyi görendir. Burada bize emanetin ehline ehil kimselere teslim etmek her konuda. Her konuda Emanet olan bir şey varsa, bir mevzu varsa, bir konu varsa onu ehline tevdi etmek, yönlendirmek gerekiyor. O zaman işte yerini bulacak. O zaman taşlar yerine oturacak. Ehil olmayan bir kimsenin eline geçerse onun kıymeti olmaz ve karşı taraf da zarar görür. Ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesi istenim Çünkü Allah Azze ve Celle adildir. Onun adil sıfatı var. Allah hükmettiği zaman adaleti hükmeder ve kullarına hiçbir şekilde zulmetmez. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığını anlatıyor. Tam tersi, bunun tam tersi de ifade eder adil olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda insanların da adillerini seviyor. İnna Allaha yuhibbul muksatin. Allah adil davranan kimseleri sever. اَعْدَلُوا وَاَقْرَبُ لِلْتَّقْوَا Adil olun. Adil davranın. O takvaya daha yakındır diyor. Yani takva Allah'tan sakınmaya daha yakın. Allah Azze ve Celle işte bu birçok yerde emrediyor, sevdiğini söylüyor. Allah-u Teala adaletle hükmedenlerden eliz. Şimdi hiçbirimiz kaçamak yapamayız. Yani hepimiz bir yerlerde bir hüküm veriyoruz. En azından çocuklar arasında hüküm veriyoruz. En azından çocuklarımız arasında, eşimizle kayınvalidemiz arasında, eşimizle kendi aramızda, çocuklarımız arasında hükmü Yani adil olmak gerekiyor. O yüzden Allah azze ve celle ve ida kultum fa'dilu da konuştuğunuz zaman, söz söylediğiniz zaman yakın akrabanız en yakınınız. Eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız dahi olsa adaletli olun. Çünkü Allah Azze ve Celle inna Allah'ı yehebbül muksatin, Allah adaletli olanları sever diyor. Allah Azze ve Celle bize e, adalet sıfatından nasiplendirsin, adaletli olmayı nasip etsin, zulümden. Bak adaletin tam tersi zulümdür. Adaletin manası ise eşit davranmak değildir. Tam eşit parça parça parça değil. Adaletin manası... E, Hak sahibine hakkını vermektir. Kim ne kadar hak ediyorsa ona payını vermek, hakkını vermektir. O şekilde davranmaktır. Hak ettiği şekilde. Mesela örnek verelim. Bir insan annesiyle babasına aynı oranda davranamaz. Eşit davranamaz. En fazla ihtiram göstermesi, saygı göstermesi gereken kim? Annesi mi babası mı? He? Annesi. Annesi bunu nereden alıyoruz? Bunu aleyhisselatü hani, vesselanın sözünden alıyoruz. Diyor sahabi, diyor ki Ey Allah'ın saygı göstermeye hizmet etmeye kendisine yani e, böyle ihtiram edip hizmetini görmeye kim daha layıktır dediğinde annendir. İkincisinde yine annendir. Üçüncüsünde yine annendir. Sonra babandır. babandır. Dolayısıyla işte bak burada bize ne anlatılıyor? Adaletin hak sahibi, Allah'ın tayin ettiği hakkın e, hak sahibine verilmesi gerektiğini anlatıyor. Eşit davranmak değil. Bazen bizim kafamızda öyle kalıyor. Eşit davranalım. Değil. Kim ne yak ediyorsa onu vermek gerekiyor. Onun için de basire sahibi olmak lazım. Bilmek gerekiyor. Bilmek esastır. Bilmezsen e, bilene soracaksın. <gülüyor> Bilmiyorsanız dilim ehline sorun diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuduk Nisa suresinde. Onun devamında, ayet-i kerimenin devamında ya yu'ellâ eti Allaha ve eti'ur rasûlehu ve ulül emr minkum ey iman edenler Allah'a, Resulüne Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Şimdi iki tane itaat kelimesi farklı farklı zikrediliyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ve ulül emr ve e, emir sahiplerine ama sizden olan emir sahiplerine, idarecilere itaat edin diyor. Burada tekrar o kelimesi, yani tekrar itaat edin manasında bir kelime kullanmadı. Sizden olan ünlü emre, emir sahiplerine, idarecilere itaat edin dedi. Sebebini ise şöyle açıklıyorlar. Eğer onlar masiyet işlerlerse onlara itaat edilmez. Yani mahlukat eğer e, mahlukat Allah'a isyan ederse, yani e, bir şey emreden kimseler İdareciler Allah'a isyan ederse o zaman onlara itaat et. La ta'at li fi ma'siyetil halik. Yara teciye isyanla mahlukata itaat yok. Onun için tekrar tekrar Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve emir sahiplerine itaat edin diye peş peşe gelmedi. Ama nihayetinde onlara yine ayet-i kerimenin manası gereği itaat gerek. Nerede? Marufu emrettikleri sürece, Masiyeti Allah'a isyanı emrederlerse o zaman itaat edilmez. Fintena za'tum fi şey'in faradduhu ila Allah ve rasuluh. Munkuntum tu'minuna billahi vel yevmil Eğer bir şeyde siz anlaşmazlığa, çekişmeye düşerseniz Allah ve Resulüne götürün diyor. Burada işte emir sahibi zikredilmedi. Allah'a ve Resulüne yani ayete bakılacak. Hadislere bakacak. Bunun kim bakacak? Tabii ki ehli olan kimseler. Az önce yukarıda geçtiği üzere ehil kimseler. ilim ehli kimseler. Onlara götürülmesi gerekiyor. Allah'a ve Rasulüne götürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsunuz. Bak, i̇man ediyorsanız, şarta bak. Yani siz Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, böyle bir inancınız varsa, o zaman ihtilaf ettiğiniz konuları yine Allah'ın kitabına ve Rasulullah'ın sünnetine götürün. Ona göre hüküm gönü. Zalike hayrun ve ahsenu tevila. İşte bu daha hayırlıdır. Yani, ve ahsenu tevila. Sonuç bakımından, netice bakımından da daha güzeldir. Yani böyle yaptığı zaman bir insan sabredip de, içindeki öfkeyi tutup Allah'a ve Resulüne götürdüğünde netice güzel olacaktır Allah'ın izniyle. Netice hayır çıkacak. İşte bunu anlatıyor bize. Allah Azze ve Celle verdiği hükümde, kendisinin ve rasulünün verdiği hükümde razı olmayı ve o yoldan gitmeyi nasip etsin. Tamam. Bir başka ayette ve ufül keyle bil mizane ve la Ölçü ve tartıyı tam yapın. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların mallarını eksiltmeyin diyor. Bir kavim bu yüzden helak oluyor. Hangi kavim? Şuaib'e Şuaib Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kavmi bu hastalığa, bu musibete müptela oluyor. Yani bu günahtan dolayı kısacası ya, bu günahtan, bu zelil, adi, alçak karakterden, yapıdan, bu davranıştan, ahlaktan dolayı helak oluyor. Ölçü ve tartı tam yapmadığı için. Kur'an'da birçok ibretler şey var. Hep ölçü ve tartı Onlarla ilgili mevzularda gelmiştir. Yani Allah azze ve celle anlatırken Şuayb aleyhisselamın kavminden örnek verir. Ve Mutaffifin suresinde ise "Ve lil-mutaffifin" Ölçüyü, tartıyı eksiltenlere yazıklar olsun der. Çünkü bir kavim helak olmuş. Allahu Teala onları o kadar kızıyor, o kadar gazap ediyor ki onları helak ediyor. Onun için ölçüyü ve tartıyı tam yapmak gerekiyor. İnsanların malını eksiltmemek yani adil davranmak gerekiyor adil adalet her şeyin baş bir insan bir hükümdar daha doğrusu adil olduğu sürece İslam'la hükmetmese de diyorlar adil olduğu sürece İslam'la hükmetmese yani Yahudi olsa Hristiyan olsa da uzun ömürlü uzun ıı, idaresi uzun olur diyorlar yani. çünkü adalet her şeyin başı evet adaletli bir Müslüman olması gerekiyor. Adaletli bir yönetici olması gerekiyor Müslümanların başında. Ama herhangi bir yerde diyelim yani biraz daha açayım. Herhangi bir yerde gayrimüslimlerin ülkesinde veya Müslümanların ülkesinde bir şekilde adil bir hükümdar ama Müslüman olmayan bir hükümdar hükmettiğini düşünelim. Bunu diyorlar adil yani bu hükümdar adil olduğu sürece Uzun süre kalacaktır diyor. Adalet, yani onu e, orada uzun süre bırakan sıfat, adalet sıfatı. Onu anlatmaya çalışıyor. Yoksa asla ve kat'a Müslümanların velisi, Müslümanların idaatı, elbette Müslümanlardan olması gerekiyor. Bu arzulanan, bu istenen bir şey, şeriatın istediği bir şey. Müslümanlara ancak Müslüman bir kimse velayet edebilir. Onların işlerini yüklenebilir, onların işlerini yapabilir. Ama bu olmadığı sürece, bu olmadığı sürece ne olur? Adil bir hükümdar tercih edilir. Çünkü adalet birçok şeyin başıdır. Tirmizi de, sünni Tirmizi de rivayet edilen sahip de Ali radiyallahu anh'dan geliyor. Nebi aleyhisselatü vesselam diyor ki, sana iki kişi gelirse aralarında hükmetmen için, hüküm vermen için, Ta ki hükmedeceğin mevzuyu, hüküm vereceğin şeyin yani nasıl olduğunu, nasıl hüküm vereceğini bilinceye kadar e, hüküm verebilmek için daha doğrusu o gelen iki kişiden birinciyi dinlediğin gibi ikinciyi de dinle. İkinci kimseyi dinlemeden birincisinin sözüne göre hüküm vermedi. Yani burada bir ölçü veriliyor bize. Şimdi çocuklar anlaşmazlık yaptı. Çocuklar oyuncak. Oynarken, oyun oynarken kavga ettiler. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ee, küçük olanı kayırdık, büyük olana bir tane patlattık. Bu olmaz yani. Dinlemek lazım, dinleyebilmek gerekiyor. Bu iş evde başlıyor, inan ki böyle. Yani insanın sabrı, e, ufacık bir meselede, ufacık bir basit bir meselede kendi ailesinin içerisinde ortaya çıkıyor. Dinlemek gerekiyor. Ne diyorsun yavrum sen? Sen söyle, sen söyle. Nasıl oldu olay? Ondan sonra hangi taraf haklıya? haklıdan e, yanaysa, haklıysa ona göre hüküm vermek gerekiyor. Tabii ki bunda tam isabet edemeyebilir insan. Ama her iki tarafı dinlemesi gerekiyor. İşte adalet bu. Yani her iki tarafın da hakkını vermesi gerekiyor. Bu birçok şeyde kullanılır. Yani iş yerinde, komşular arasında, arkadaşlar arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman her iki tarafın dinlenmesi gerekiyor. Karı koca sıkıntılanmış, müsaade. Adam bir sürü şeyler sayıyor. Bizim tanıdığımız, sevdiğimiz bir insan, yakın akrabamız veya da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hemen başlıyoruz biz ne yapmaya, kadının arkasından atmayalım. Misal. Vay şöyle kadınmış. Hayır olmaz. Önce öbe, kadını da dinlenmesi gerek. Kadının şikayeti ne acaba? Yani hep erkek tarafı dinleniyor da kadının da dinlenmesi lazım. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle وَاِنْ شِقَاءَ huma فَبْعَتُوا hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Eğer kadınla erkek artık ayrılmayı murad ederlerse erkeğin ailesinden bir hakem, kadın ailesinden de diğer bir hakem tayin edilir diyor. ve yüride ve de islahı yuvaffikullahi beynahuma. Eğer onlar gerçekten barışmayı, yani ayrılıktan sonra barışmayı murad ederler, isterlerse Allah onların arasını bulur. Allah, Allah, Allah Azze ve Celle onların arasını birleştirir diyor, barıştırır. Yani birçok konuda böyledir. Bunun iyi anlaşılması gerekiyor. Adaletle hükmek, hüküm vermek, her iki tarafı da dinlemek gerekiyor. Yani bir e, konuda görüş belirtirken e, iki zıt taraf, birbirine iki e, zıt şey hakkında veya konu hakkında veya insanlar hakkında işte bu ölçüyü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii güç müsbetinde. Evet. Şimdi burada bu aynı konuyla ilgili olarak özellikle Necaşi'nin e, bu hüküm vermesinde önemli kadınlar için, hüküm verecek kimseler için, hakimler için, her konumdaki ha, e, hakemlik yapacak kimseler için bir e, talep var. Yani önemli bir burada bizden e, istenen bir şey var, o da hüküm verecek kimsenin bir Allah'tan korkması gerekiyor. Allah'tan korkması gerekiyor. İkincisi, ilme saygı göstermesi gerekiyor. Yani bir bilgi varsa, ilim varsa, Allah Azze ve Celle'nin ayetinden, aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir bilgi varsa, buna say saygı gösterecek. Ve delil, hüküm verirken delil delili, hücceti talep edecek, isteyecek. Yani delilin nedir? Sen beni konuşuyorsun, bunu iddia ediyorsun ama hüccetin ne? Delilin ne diye e, onu talep etmesi gerekiyor. Hüküm verecek kimsenin. Ve en önemlisi de yarın kıyamette Allahü Teala'nın önünde durmaktan korkması gerekiyor. Çünkü o gün insanlar öyle bir hüküm görecekler ki subhanallah ve herkese hak ettiği şekilde muamele edilecek. O gün hiçbir rüşvet, kayırma da yok. Öyle bir günden insanın korkması Hüküm verecek kimsenin, hakem olacak kimsenin korkması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Onun için aleyhissalatü vesselam, sahih bir hadiste Buride Radiyallahu anh'tan gelen bir hadiste, kadılar, hakimler üç tanedir diyor. İki tanesi ateşte, biri ise cennettedir. Ateşte olan bir tanesi, hakkı bilir. E, hakkı bilir ama hakka göre hükmetmez. Ateştedir. Diğeri de cehaletle bilmeden hüküm verir. bu da ateştedir. Ama hakka bilip, hakkı bilip doğru olanı bilip ilmiyle, hakkıyla hükmettiği zaman bu da cennettedir, cennettedir diyor. Evet. Diğer bir lafızda ise yine kadılar üçtür. İkisi ateşte, biri ise cennettedir. Hevasına göre, kendi isteğine göre hüküm veren Kadı, hakim veya hakem ateştedir, ilimsiz hüküm veren kimse ateştedir ama hak ile yani ilimle hüküm veren, hakka isabet ederek doğruya göre hüküm veren kimse ise cennettedir diyor. allah Teala her zaman böyle hakka göre hüküm vermeyi ve hak, hak ehlini gözetmeyi nasip etsin bizlere. Ve bir sorunumuz olduğu zaman da adil hakemler, adil kadılar Allah Azze ve Celle'nin kitabına, sünnetine göre hüküm veren insanların önünde muhakeme olmayı, hüküm görmeyi nasip etsin bizlere, tüm Müslümanlara. İkinci elde edilecek ders, geçenki anlattığımız konulardan. Kardeşlerim, kurtuluş doğru söylemekte. Yiitlikte yani cesaret göstermekte yerine göre tabii ki ve rasullerin peygamberlerin takipçilerinin onların yani yolunu izleyen kimselerin sıfatlarıyla sıfatlanıp hak hususunda izzetli olmak, şerefli ve onurlu olmaktan geçiyor. Kurtuluş bunda ya. Yani. Neden? Çünkü Cafer ibn Nebi Talip Radıyallahu böyle yapıyor. Cafer ve onun beraberinde bulunan kimseler, sahabiler Habeşistan'daki o grup, 80 küsur kişilik grup böyle yapıyor. Doğru söylüyorlar. Hakla, hakla şeref ve onur hissediyorlar. Yani hakkın şerefini, onurunu, izzetini kendilerinde hissediyorlar. Buna göre hareket ediyorlar. Korkmuyorlar. Yani kendisine ibadet ettikleri Allah Azze ve Celle'nin dinini açıkça söylemekte hiçbir şekilde sıkılkanlık yok, korku yok. Onlar O dönemde. Açıkça söylüyorlar. İşte bu, bu da hakla şeref bulmaktır. Cesaretle vahye göre, hakka göre hareket etmek. Ve onlar eee bu yüce İslam'a tabi olmaktan, onun takipçisi olmaktan, o dönemde bak, yani ilk defa ortaya çıkan bir din kimse bilmiyor. Sadece onlar, oradaki insanlar bir dinin, yeni bir dinin müntesip olduğunu söylüyorlar ve bunun takipçileri olmaktan, bu dinle vasıflanmaktan, mütedeyyin İslam diniyle vasıflanmaktan hiçbir şekilde e, kaçamak cevaplar vermiyorlar yani. Şöyleydi, böyleydi diye, yani bizim tabirimizde kemküm etmiyor. Olduğu gibi. Ne öğrendilerse. O ifade o kadar veciz ki aralarında hani istişare ederken diyorlar ki biz bildiğimiz şeyi söyleyeceğiz. Hani ne söyleyelim Necaşi'ye? Bizi huzuruna çağırıyor. Ee, müşriklerin de adamları gelmiş bizi teslim etmelerini istiyorlar. Yani bu bir nihayetinde hüküm olacak. Yani hüküm verilecek bu hususta. Karar verilecek. Belki bizi müşriklere teslim edecekler. Bu durumdan yani içinde bulunduğumuz rahat durumdan bizi alıkoyacaklar, alıp götürecekler neyse işte. Böyle bir durumda ne diyelim, nasıl hareket edelim? Belki bize zulmedilecek edilecek misal. Diyorlar ki biz bildiğimize göre hareket edelim. Allah'ın Resulü'nün bize nerede olursak olalım emrettiği şeyi söyleyelim. Buna göre hareket edelim diyoruz. Vahyin ışığında terbiye oldukları için ilk dönemdeki o Müslümanlar, o ilkler, o şerefli asil kimseler, Allah'ın seçtiği kimseler ve Allah Azze ve Celle'nin kıyamete kadar kendilerinden razı olduğu kimseler, bizim de her zaman dua ettiğimiz o mübarek insanlar işte o zaman o değerli vahyin sözlerini, ilahi emri, Kur'an'ın ayetlerini söyleyerek İzzet ve şereflerini ortaya koyuyorlar ve kurtuluyorlar. O vahiy, o ayet onları kurtarıyor. Onun için doğru sözlü olmak, doğru sözlüğe, doğruya tekrar dönüyoruz. Sahih hadiste, Abdullah bin Mesud'dan gelen bir hadiste diyor ki, aleyhissalatü vesselam, innel sidığa yehdi ile bir, muhakkak ki doğru söylemek, iyiliğe götürür. Ve innel birra yehdi ilel cennet, ve iyilik de cennete götürür. Ve innen racüle le yasduğu hatta yuktebe'inde indallahi siddiqa. Bir insan doğru söyler ve neticesinde de, nihayetinde de Allah katında sıddıklardan yazılır. Doğru sözlülerdir. Sıddık, çok doğru söyleyen demek. Ve peygamberlerden sonra ikinci mertebedeki kimseler sıddıklardır. Ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler gelir. Allah Azze ve Celle böyle dedi. Ulaike ma'allazina en'ama Allahu alayhim minen nebiyyin ve's-siddiqin ve'ş-şuhada ve's-salihin. Onlar işte Allah'ın ve Rasulüne itaat edenler. Ayetin başı öyle. Men yuti ve men yuti'u Allah ve Resulü. Allah'a ve itaat edenler. Onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Sıddık Ebu Bekir sıddık boşuna değil. Peygamberden sonra geliyor. Sıddık sıfatı var bakın. Sıddık çok doğru sözlü. Tasdiklenmiş. Yani onun doğruluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tasdiklenen bir insan. Allah azze ve celle her yerde nerede olursak olalım doğruyu söylemeyi nasip etsin. Dilimizden yalan çıkmasın. Çünkü yalan çıkarsa bakın hadisinin işaretine ve innel innel kedebe يهدي الى الفجور Yalan söylemek, yalan konuşmak fucura, yani masiyetlere, günahlara götürür. Ve innel fucura yehdi na ve fucur ise günahlar, masiyetler ise insanı ateşe götürür. Ve innel racule le yekzibu hatta yuktebe indallâhi keddâb ve insan yalan söyler, yalan söyler, söyler ve nihayetinde de Allah'ın katında keddâb diye isimlendirir. Keddâb, çok yalan söyleyen demek. Sıddık'ın tam tersi. Sıddık çok doğru söyleyen, her sözü doğru olan demek, ama kezzab ise, kezzab kelimesi, çokça yalan söyleyen demek. Allah'ın katında bir insan yalan sö söylüyor diye yazılırsa artık dilini alamaz yalandan. Allah'a oku Öyle yalancı insanlar var ki, o kadar belirgin, o kadar yüzlerinden, konuşmalarından, hareketlerinden belli oluyor ki, Sübhanallah. O onun için artık bir hastalık haline gelmiş. Bir, yani böyle e, karakter haline gelmiş. Rezil bir karakter. Allah bizi bundan korusun, subhanallah. İşte o sahabiler o dönemde doğru söyledikleri için kurtuluyorlar kardeşlerim. Ve İslam'ın izzetiyle, onuruyla şeref buldukları için, izzet buldukları için kurtuluyorlar. Ve <gülüyor> bugün bazı insanlar, özellikle geçmiş dönemlerde, bundan bir ön, on sene önce daha yaygındı. Şu an halen var. Bazı insanlar da Müslüman olmaktan, mütedeyyin olmaktan, bazılarının dediğine göre müteassıp veya muhafazakar. Muhafazakar biraz daha yavan kalıyor da. E, Muteassıp, mütedeyyin, din sahibi, e, yani dinine düşkün, dinine bağlı e, denilmesinden korktuğu için garip garip hallere giriyor. Yani namaz kıldığın bilinmesin. Ondan sonra... <gülüyor> Kur'an okuduğum bilinmesin. Müslümanların yanına gittiğim bilinmesin. Vakfa gittiğim bilinmesin. Sohbete gittiğim duyulmasın. Ben Müslümanlardan olduğum işte bariz ortada olmasın. Avrupalılar gibi giyeyim, Avrupalılar gibi oturuyorum, kalkıyorum, onlar gibi giyeyim, içeyim. Böyle düşünen insanlar oluyor. Özellikle bu sosyete içerisinde, layıkları içerisinde ve makam sahibi insanlar içerisinde bu çok yaygın bir şey. Bundan dolayı da delil oluyor insan yani İslam'ından inancından dolayı böyle davranır tedbirli davranmak e, ayrı bir şey ihtiyatlı davranmak ayrı bir şey ama İslam'dan dolayı, inancından dolayı çekinip, korkup garip garip hallere girmek başka bir şey insan farz ibadetlerini, inancının gereğini yerine getirirken çekinmez herhangi bir kimseden Ha, tabii bunu kafaya vurur gibi de yapmaz. Gereğince hareket eder. Bu ölçüyü, ölçüyü iyi e, böyle ayarını iyi vermek gerekiyor. Birçok insan maalesef yani Avrupa'ya, Amerika'ya ve e, kısacası gayrimüslimlere özendiği için Müslümanlarda giyin yani giyinişinde, kıyafetinde Takılarında, saç tıraşında bile onlara göre hareket ediyor. Belki namaz kılıyordur, belki Kur'an okuyordur, belki de sadece Müslüman isimli ismiyle isimleniyor. Ama ne için çağdaş, ondan sonra modern bir insan denilsin diye? Neden sen yani dininden dolayı bu kadar e, aşağılara iniyorsun, dininden dolayı bu kadar yani küçük bir konuma iniyorsun? Saki senin dinin yüce. Bundan dolayı izzet bulman gerekiyor. Bundan dolayı kimseden çekinmemek gerekiyor. Dinin gereğini yerine getirmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle dininden utanan, sıkılan değil izzetle davranan, şerefle davranan dininden dolayı dininden dolayı kuvvetini hisseden onurunu hisseden kimselerden eylesin. Ya bunun için samimiyet gerekiyor. Bilgi gerekiyor. Ve ashabın işte bu hallerini bilmek gerekir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısından haberdar olmak gerekir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki Abdullah ibn Abbas'tan gelen bir hadiste bu geçmiş ümmetlere ve şu anda da şu anda da Avrupa'da yaşayan gayrimüslimlere ve Diğerlerine benzeme hususunda. Elbette diyor. Elbette siz geçmiş ümmetlerin yollarına, sünnetlerine uyacaksınız. Karış karış ve arşın arşın. Hatta onlar bir kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Allahu akbar. Hatta onlardan bir tanesi eşiyle yolda cima etse, cinsil cinsi, cinsi münasebete girdi siz de yapacaksınız diyor. Subhanallah şuna bak ya. Onlardan bir tanesi eşiyle yolun ortasında cinsi münasebet yapsa siz de yapacaksınız. <gülüyor> Müslümanın halini anlatıyor bu. Müslüman ümmetin halini anlatıyor. Allahu Ekber, Sübhanallah. Rabbim bizi, nesillerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, Müslümanların hepsini bu durumdan kurtar. <gülüyor> Böyle bir şeye düşmekten biz muhafaza ile. <gülüyor> bu neden oluyor biliyor musunuz? Hadisin başında dediği üzere. Onların yoluna tabi olmakta. Onları, onlara, onlara bakmaktan hani derler ya üzüm üzüme bakamaka kararır. Onların yolunu sevmekten, hoşlanmaktan, takip etmekten, benimsemekten geçiyor başka bir şeyden değil. Allah muhafaza bilir. Abdullah ibn Muarek Tabiinden veya Tebe Tabiinden tam hatırlayamadım. Diyor ki rahmetullah aleyh Muhammed ibn Ahmede denildi ki selef yani geçmişteki insanlar ilk asırdaki insanların sözleri bizim sözlerimizden daha faydalıydı daha etkiliydi tesir ediyordu neden bu dediğinde diyor ki onunla İslam'ın izzeti için konuştular canların nefislerin kurtulması için İnsanların yani kurtulması için konuştular ve Rahman'ın rızası için, Rahman'ın rızası için konuştular diyor. Ama bizler diyor, bizler insanların izzeti için, insanların yani nefislerin izzeti için, ondan sonra dünyayı talep etmek ve hal, e, halkın yani insanların rızası için konuşuyoruz. İşte fah burada diyor. Rahmanın rızası için değil de halkın rızası için. İslam'ın rızası için değil, insanların nefislerinin izzeti için konuşuyor. Fark morali. Niyet çok önemli. Bir insan yaptığı işte Allah rızası olursa, Allah Azze ve Celle oraya bereket koyuyor. O sözde fayda veriyor. O söz kalplere hitap ediyor. Allah-u Teala konuştuğumuzda, yaptığımızda kendi rızası için yapanlardan eylesin. Bu konuda üçüncü ders yani geçtiğimiz konulardan çıkartacağımız üçüncü ders, alacağımız ibret vahyin, ilahi emrin yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin kuvvetlice kullanılması gerekiyor. Yani sağlam bir şekilde yerli yerince kullanılması ve konuşma hususunda konuşurken yani kısacası sözcü kimsenin Sözcülük yapacak kimsenin O işi bilen En faziletli kimse Olması gerekiyor Kur'an'ı bilen kimse olması gerekiyor En azından Neden Necaşi'nin huzurunda Cafer İbni Ebi Talib radıyallahu anh Ayeti okuduğu zaman O okuduğu ayetler Yani İsa Aleyhisselam hakkındaki ayetler İsa Aleyhisselam hakkındaki sözler o Müslümanlarla, o dönemdeki o Müslümanlar, o hicret eden kimselerle Hristiyanlar arasında <gülüyor> şiddetli ve böyle çok katı bir şekildeki hilafı, ayrılığı bertaraf etti. Ayetin gücü işte bu. Allah Azze ve Celle'nin ayetinin gücü. Orada Cafer İbni bir Talip okuduğu zaman necaşi bitiyor, eriyor. <gülüyor> ne yapıyor? Elini yere vuruyor, bir tane çubuk kaldırıyor, diyor ki, bizim de bizim yani bildiğimiz ile senin söylediklerin arasında İsa Aleyhisselam'ın getirdiği ile senin söylediklerin arasında çubuktan başka fark yoktur. Aynı şey demek istiyor yani. Arada bir fark yoktur. Ayet Aziz ayet Allah Azze ve Celle'nin izniyle bu kadar teselli. Yani Kur'an'ın ayetleri insanların kalplerini ama kime tabii ki kalbini hidayete açılmış, kalbi İslam'a açılmış kimseler için çok tesir edici. Ama İslam'a gönlünü açmayan zalimlerin ise ziyanını artırır. Ve nunezzüle minel Kur'an ma huve ve rahmetun lülmüminine. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şey indiriyor. Ve ma yezidü zalimine illa hesara. Zalimlerin ise ancak Hüsranını artırdı. Evet. Orada Cafer ibn Ebi Talib ne diyor İsa Aleyhisselam hakkında? İsa Aleyhisselam'la ilgili e, Necaş'ı ne diyorsunuz? Yani bu müşriklerin iddia ettiği gibi küçümsüyor musunuz? Yani bir kul diyorsunuz. Başka bir şey demiyorsunuz. Küçümsüyor musunuz İsa'yı? dediklerinde, dediğinde Necaşi, e, onlar ne diyorlar? Bize Nebimizin, Peygamberimizin getirdiği şeyi söyleriz. O da nedir? Hu Abdullah ve ve kelimetuhu ve elgah ila Meryem'e O Allah'ın Resulüdür. Allah'ın kuludur. Resulüdür. Ve Meryem'e attığı bir kelimedir. Ve ruhmin ondan bir ruhtur. Yani Allah Azze ve Celle tarafından bir ruhtur. Yani ondan bir parça değil kesinlikle. Allah Azze ve Celle'nin tarafından bir ruhtur. Ondan kaynaklanan bir ruhtur. Yani Allah Azze ve Celle ona bir ruh vermiştir. O <gülüyor> <gülüyor> Ve meryeme attığı bir kelimedir. Yani kun kelimesi. Ol demiştir, o da olmuştur. Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın meseli, Bakara suresinde e, <gülüyor> allah Allahu Teala İnneme meseli İsa indallahi ke mesela adam İsa'nın benzeri yani yaratılıştaki benzeri Adem gibidir diyor. Adem aleyhisselama benzer onun yaratılışı. Adem aleyhisselam nasıl yaratıldı? Kun fe yekun. Ol dedi Allah azze ve celle. Ol dedi da ol, ol. İşte onun yaratılışı da böyledir diyor. Ne diye şüphe ediyorsunuz diyor yani. Ey Hristiyanlar, ey bu hususta şüphe edenler ne diye şüphe ediyorsunuz? Allah azze ve celle bir şey ol deyince oluyor. Nasıl Adem böyle yaratılmışsa topraktan Annesi babası olmaksızın işte İsa Aleyhisselam da böyledir. Diyor. O da babasız yaratıldı Allah'ın ol demesiyle. Dedik ya konuşmasını bilen fazilet sahibi kimsenin öne çıkartılması gerekiyor. Bunu Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde uygulamıştır. Konuşmayı bilen, önemli konuları konuşabilen. Ee, önemli mevzu ön plana çıkartan kimseleri ne yapıyor? Ee, sözlük seç seçiyor, komutan tayin ediyor, imam yapıyor vesaire. O yüzden bu hususta da şu hadis bizim için bir ölçüdür. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir topluluğa, bir kavme, Kur'an'ı en iyi okuyan kimseler, yani bir başka hadiste en fazla ezberi olan kimselerdir, en iyi okuyan kimseler imamlı eğer Kur'an-ı Kerim hususunda eşitseler, ikisi de ezberi aynı veyahut da ikisi de hafız kimse ise, o zaman sünneti iyi bilen kimse öne geçer. Sünnette de eşit iseler bu durumda hicret hicrette öne geçenler yani önce hicret edenler. Hicret hususunda da eğer eşitseler o zaman yaşça. Yani mesela diyelim ki bizim aramızda hicret söz konusu değilse, o zaman ne olacak? Yaşça daha yaşlı olan kimseler öne geçirilir. Ve bir kimse diyor bir başkasının ailesinin yanında onun idaresi altında imamlık yapmasın. Ancak izniyle imamlık yapsın. Ve bir kimse bir yere bir başka kimsenin evine herhangi bir yerine girdiğinde onun oturana, oturduğu yere yani bizim anlayacağımız tabirle koltuğuna masasına minderinin üzerine izinsiz oturmasın. Bu da bir edep kuralı. Şimdi siz yani bir yere gittiğiniz zaman adam izin vermeden onun masasına, koltuğuna, makamına oturamazsınız. Bu uygun değildir. Evet. Bu bir edep kuralı. Bizim konumuzla alakalı olan kısım Kur'an'ı en iyi bilen kimsenin öne çıkartılması. Kur'an'ı en iyi bilen kimse mezarda dahi eğer topluca gömülüyorsa en ön tarafa, en ön tarafa geçebiliyor. Kur'an'ı iyi bildiği için Kur'an Kur hususunda mahir olduğu için bir tane çocuk bir tane çocuk kavmine imamlık yapıyor. Bir başka kimse orduya komutanlık yapıyor. Kur'an'ı iyi bildiği için. E Kur'an öyle basit bir şey değil öğrenmek. Yani burada tabi ezberle birlikte ahkamının da bilinmesi gerekiyor. Hükümlerinin de bilinmesi önemli. Evet. Allah Azze ve Celle kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de e, rasulleri ve komutanları seçtiği kimseleri nasıl seçtiğini haber veriyor. Yani ne yönüyle? Özellikle ilim yönüyle. İlim yönüyle seçtiğini. Ondan sonra e, yaratılış itibariyle, tabiyati itibariyle, beden itibariyle seçtiğini de söylüyor. Mesela bir ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهِ Muhakkak Allah Azze ve Celle Adem'i ve Nuh'u seçtiriyor. Yine Bakara suresinde وَقَالَ لَهُمْ نَبَيْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْتَ لَكْمُ Peygamberleri onlara dedi ki Muhakkak Allah Azze ve Celle size talut Talut'u melik olarak göndermiştir. Talut ta adında birisini. قَالُوا اِنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ bil بِالْمِلْكُ O bize nasıl yani hükümdar olabilir, o bizim için nasıl mülk sahibi olabilir ki biz ondan mülke yani öne geçmeye, mülk sahibi olmaya daha hak sahibiyiz. وَنَمْ يُتَّسَعَةً مِنَ mal. O'na yani genişçe bir mal da verilmedi diyor. Yani sıradan bir insan diyorlar yani. Nasıl bizim başımıza geçebilir? Nasıl komutanlık yapabilir? قال اِنَّ اللّٰهِ اسَّفَهُ عَلَيْكُمْ fil بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Diyor ki peygamber Yahut Aleyhisselam Allah Azze ve Celle onu sizin üzerinize fazilet bakımından ilim ve beden yönüyle seçti diyor. Onu seçti. Sizden daha faziletli yani. İlim bakımından da, beden yönüyle de, cisim yönüyle de neyse artık. Vallahi tümül kahum Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Yani seçtiği kimseye verir. Evet, Allahu Allah çok geniştir. ilim sahibidir. Allah azze ve celle kardeşlerim bize katından razı olduğu şeyleri nasip etsin. Onlarla amel etmeyi nasip etsin. Buraya ilaveten, e, kısaca inşallah belirteceğim benim de bu konudan çıkarttığım bir ders var. O da şu hani aleyhissalatü vesselam konuyu anlatırken söylemiştik ya, hicrete çıkacak kimselere, yolculuğa çıkacak kimselere nasihatta bulunuyor. Nasihat ediyor. Çünkü ayet geliyor. Orada diyor ki ayet-i kerimede قُلْ يَا اِبَادِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا De ki ey iman eden kullarım iman eden kullarıma de ki Rablerinden korksunlar. Ondan sonra ilahi ahir ayet kelime kerime giriyor. Yani ayet Habeşistan'a giden kimseler hakkında bir nasihat. Dolayısıyla yolculuğa çıkacak olan kimse özellikle uzun yolculuğa çıkacak olan kimselerin nasihat istemesi önemli bir. Yani kardeşinden annesinden babasından bilen kimselerden nasihat alması gerekiyor. Ve Allah Azze ve celle'den korkması gerekiyor. Dini hususunda dünyası hususunda, yapacağı işleri hususunda nasihat istemesi gerekiyor. Onun için yolculuğa gidecek kimseye estebdi'ullahu dineke ve emaneteke ve havatimi ve havatim diye dua edilir. Ne demek bu? Yani <gülüyor> dinini, emanetini ve işlerinin sonunu Allah'a emanet ediyorum diye dua edilir. O gidecek kimseye. Ve nerede olursan ol, Allah'tan kork diye ona tavsiyede bulun. Onun için yolcular çıkacak bir kimsenin tavsiye alması, nasihat elma, alması e, esastır, kendisinin faydasına. Allah Azze ve Celle nerede olursak olalım, kendi dinini hakkıyla yaşayan, kendisinden nerede olursak olalım, hakkıyla korkan kullarından eylesin. Allah korkusu her şeyin önünde. Ama bilerek, öğrenerek, Allah'tan korkmak çok daha farklıdır. O zaman insan bilinçli hareket de yanlışa düşmekten hataya düşmekten daha az etkilenir. Allah Azze ve Celle bizi yani kendi yolunda korusun, muhafaza etsin ve bizimle birlikte başta Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da dünyanın dört bir yanında her bir yerde her bir beldede sıkıntı çeken Mazlum konumunda olan mü'min kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Onları şu soğuk günlerde, şu buzlu günlerde, onların yardımcısı olsun, onların ihtiyacını gidersin. Bizleri de onlara vesile kılsın. Edevullah alahe Wasallallahu alaihi wasallam.